Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İbadetlerimiz açısından niyetin yerini ve önemini değerlendiriyoruz. Bir niyete gelinceye kadar zihinde ya da kalpte niyetin yeri olarak nereyi tasarlıyorsak altı merhale var. Niyet bu merhalelerin sonucu olarak oluşuyor. Şimdi günlük hayattan örnekledirerek bunu anlamaya çalışalım. Ekmek dediğimiz şey masamıza, yemek masamıza gelinceye kadar Çiftçinin ziraat bilgisi, toprak, tohum, yağmur, hasat, değirmen ve ondan sonra da fırın, fırından sonra da satış yeri olan bakkal. Ekmek bize böyle bir süreçten geliyor. Niyet de kendiliğinden hemen oluşmuyor. Niyetten önce kademeler var. Birinci kademe bilgi kademesidir. Bir Müslüman namazın farz olduğuna dair bilgi sahibi ki oturup namaz kılmaya niyet ediyor. Önce bir bilgi gerekiyor. İkinci olarak da Müslüman namazın farz olduğunu biliyor. Bu da niyet için yeterli değil. Hedefi var Müslümanın. O hedefi nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak da ancak namazdan geçiyor. Mesela namaza niyet edeceksek. Böylece birinci merhale bilgiden, ikinci merhale de gaye, maksattan oluşuyor. Üçüncü gaye, gayeden sonra, üçüncü basamak da, Etken bir şey olması lazım. Bir etken. Yani müminin e, bilgisi var. Allah'ın rızasını kazanma gayesi var. Fakat bir şey onu dürtmesi lazım. Etki etmesi lazım. Bu da nedir? Ya Allah'tan korku veya Allah sevgisi gibi bir nedendir. Yani Allah'ın rızasını kazanmak ister mümin ama bu isteği e, hareketlendirecek ilk şarj yapacak e, şey Allah korkusu veya Allah sevgisidir. Bu da gösteriyor ki insanların din eğitiminde bilgi olması lazım. Büyük bir gaye yüklenilmesi lazım. Bu gayenin ilk ateşlemesini yapacak Kaynak olarak da Allah korkusu takva dediğimiz şey veya Allah sevgisi dediğimiz muhabbetullah olmalı. Bunlar birbirinden koparılmaz şeylerdir. Cahil bunu düşünüp yapamaz. Gayesiz ilim sahibi birinin bir gayesi yok. Niye hareket etsin? Ve bir etken hareketlendirmedikçe bir kibrit çakılmadıkça da ateş ortaya çıkmaz. Odun var, kömür var ama bir tek küçücük bir kibrit lazım. Bu hareketlendirmek için. Dördüncü, <gülüyor> Dördüncü merhale, niyete gelmeden önce bir insanın arzusu da olması lazım. istek olması lazım. İnsanda Bilgi olur. Hedef olur. Etken de hazırdır. Şu anda öyle bir şey istemiyordur. İstemeyince de hiçbir şey onu hareket ettiremez. Namaz için zorla ayağa kaldırılabilir. Abdest aldırılıp kıbleye döndürülebilir. İçinden namaz kılmayı arzu etmedikçe onunki namaz değil zaten. Bir de demek ki mail bir tarafa kayış yani namaza doğru yöneliş arzusu içinde olması lazım eğer namazı konuşacaksak ve beşinci olarak da irade isteme arzusu olacak yani genel bir iradeyi kullanma şu benim gayem bu gayemin peşinden gitmek istiyorum diye amaçları için plan yapan düşünce kurabilen bir irade bulunacak bu 5. merhaleden sonra da e, Müslüman namaza hususi niyet eder. Bunların bir tanesi eksik olduğunda veya iki tanesi eksik olduğunda Müslüman namaz hareketleriyle oturup kalkar. Bu sebeple e, biraz sonra göreceğiz. Özellikle fukahamız rahmetullahi aleyhim niyeti tarif ederken ve niyetin e, şartlarından konuşurken e, niyetin kalple ilgili olduğunu söylemişlerdir. Yani niyet dilin görevi değildir. Hatta diliyle bir insan e, bir niyet yapsa bile kalbi onu düşünmediği sürece dilin yaptığı niyet Niyet değildir. Pek çok ibadette niyet esastır. Niyetsiz ibadet yapılmıyor. Allah rızası için şu işe niyet ettim demek yeterli değil. Neden? Çünkü dil bu sayılmış altı merhaleyi oluşturamaz. Bilgiyi, hedefi, etkeni, meyletmeyi, iradeyi bunu bunların hepsini kalp, beyin oluşturur. O yüzden niyet dilden beklenmez. Kalpten beklenir. Beyin diyorsak beyinden beklenir. Dil sadece bunun 6. bölümünü yani basamakların 6.'sını Allah rızası için niyet ettim diyerek ifade eder. <gülüyor> Bu da niyetin oluşması için e, yeterli fırsatı tanımamış oluyor olduğunu gösteriyor bir başka husus fukahanın genel kanaati yani bir tür söz birliği niyet için gerekli organın kalp olduğu şeklindedir. Biraz önce söylediğim gibi bu şu anlama geliyor. Dille yapılan niyet herhangi bir şekilde niyet fonksiyonu icra etmiyor. İlla kalple olacak. İnsanın kalple niyet etmesi diye bir söz söyleyince, kalple beraber dört kelimenin daha bağlantısı dikkatimizi çekecek. Biri akıl, biri nefis, biri beyin, biri de göğüstür. Yani niyet meselesini derinlemesine öğrendiğimiz için bu ayrıntılara da işaret etmek gerekiyor. Şimdi ısrarla diyoruz ki niyetin mekanı, niyet kalp ibadetidir. Kalple yapılır. Fakat şimdiki tıbbi verilerde insan anatomisi yani insanın yapısını inceleyen bilimde düşünme organlarının incelendiğinde beyne yükleniyor bu görevler. Beyin düşünür, beyin yönlendirir, beyin yapar deniyor. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde ise bu görev kalbe yüklenmektedir. İstirarla kalp baskısı vardır. E, Kur'an-ı Kerim e, kalpleri kilitliler diye bir ifade kullanır. Mesela kalp demek ki imanı algılamamış. Aleyhisselatü ve Efendimiz eliyle de işaret ederek göğsündeki kalbini gösterip e, onun üzerinden her şeyin yürüdüğünü söylüyor. Burada felsefi bir tartışmaya girip aslında Peygamber Aleyhisselam Efendimiz beyni kastetti diye bir seviyeye gelemeyiz biz. Yani tıp şu anda insanı yönlendiren organının beyin olduğunu, kalbin kan pompaladığını, fiziki bir iş yaptığını söylüyor. Buna bir itirazımız yok. Ama bir itirazımız başka bir şeye var. Şu anda tıbbın ya da bilimin beyinle ilgili keşfi yüzde on bile değil henüz. Yani beyin fonksiyonlarını ve beyne müdahaleyi yüzde on civarında bile e, geliştirebilmiş değildir. Çok şey, çok büyük gelişmelere rağmen insan beyniyle ilgili tıbbi veriler henüz mesela kalpteki kadar değil mesela mide mideki kadar değil. Yani e, midenin %90'ı çözüldü. Kalbin %80'i çözüldüyse beynin %10'unu belki çözdü tıp. Yani bu tam böyle net. Şu anda gelinen noktayı bilmiyorum. Bir muamma beyin. Dolayısıyla e, yarın bir bilimsel gelişme işte kalpten gelen filan sinyali beyin alıp da insana Düşünce olarak yönlendiriyor olabilir, olmayabilir. Biz ilgilendiriyor. Biz adı ne olursa olsun bize şeriatımız, Kur'anımız, Sünnetimiz kalbin insanı yönlendirdiğini söylüyor. Kalp göğüste bulunan bir organ olduğu için insanın göğüsü sürekli yönlendirici o merkez olarak dikkati çekiyor. Biz beyni bu konuda fonksiyonsuz, etkisiz yani insanı yönlendirmiyor diye bir iddiada da bulunamayız. Çünkü dediğimiz gibi mesela henüz kalple beyin arasında düşünceyi oluşturan iletişimin ne olduğuna dair bir bilgimiz yok. Yani tıp şöyle demiyor. Hiçbir ilgisi yoktur kalple beynin demiyor. Tespit edebildikleri beyinle müdahaleden tespit edebildikleri şeyleri söylüyorlar. Ve her insanın beyninin de kullanabildiği bölümünün kullanamadığından çok çok fazla olduğunu söylüyor. Yani Hem tıp beyinle ilgili çok şey bilmiyor. Hem de insan beynini kullanırken çok az kullanabiliyor. En zeki insanın, beyni en güçlü insanın bile beyninin çok az bölümünü kullandığını tespit edebilmişler. Bunlar tabi hep ilmi teoriler. Saygıyla, hürmetle karşılanır. Ama her teori başka bir teorinin kölesidir. Yani beyaza beyaz, siyaha siyah deniyor ama gün gelir bunun adı beyaz değil, pembe olsun dense insanlık pembe olacak. Yani hiçbir şey Allah sözü gibi, peygamber sözü gibi değil bilimde. Bu da bilimin kendi içindeki gelişmelerinden görüyoruz. Yani bir gün filanca şey, filanca hastalığın nedenidir diyorlar. Aradan 30 sene geçiyor. Bu hataymış, bunu değiştirdik diyorlar. İşte filan gıda, filan hastalık nedenidir diyorlar. E, kaldırıyorlar. Evet bu bir ayıp değil yani. Tıp açısından ele alacak olursak bunu ayıp olarak algılamamız doğru değil. Çünkü tıp bir alanıdır. Allah'ın lütfu ve keremiyle insan tıbbın önüne konuyor e, tıp bunu bir maden gibi araştırıyor e, arada bir ilaç firmalarının para kazanması gibi bir art niyet yoksa bütün iştahatlarını hürmetle karşılarız çünkü insana hizmet için yapılan mübarek işlerdir bunlar ama insanın üzerinden servet elde etmek gibi abes bir e, niyetle e, insanlar yumurta yemesinler tereyağı yemesinler filanca şeyi aman yemesinler kendi ilaçları satılsın diye deniyorsa e buna e, insanlık denmez ki başka ne diyelim yani insanlık değil bu insan düşmanlığı bu insanla düşmanlık akılla e, ka, <gülüyor> kastedilen şey insanın idrak kapasitesi anlama kapasitesi düşünme kapasitesidir şu ana kadar akıl filan şeydir. Beyindeki şu damarın adıdır diye bir şey yok ortada. Ruh gibi. Akıl da nerededir? Neresinde durur insan? Mesela deli ne kaybediyor? Ne kaybediyor? Ciddi bir verimiz yok bu konuda. Nefis içinde aynı şey geçerli. Yani insanın nefsi var. Onu kötüye yönlendiriyor. Kötü şeyler düşündürüyor. Nerededir bu nefis? Hangi organdadır? Onu da e, tespit edebilmiş değiliz. Demek ki niyet kalple ilgilidir deyince aklı, nefsi, beyni ve göğsü de bu şekilde bir hatırlamamız gerektiğinden e, bunu hatırlamış olduk. Fakat ortada bir hakikat var. O da şudur. Diyelim ki niyet kalpte değil beyindedir. Diyelim ki niyet göğüsledir. Nerede olursa olsun bizim için bir şey değişmiyor. Yani bu kuru bir tartışma esasen. Yani bir bunda bir yani mesela Niyet kalple olunca namaz kabul oluyor. Niyet beyinle olunca namaz kabul olmuyor diye bir şey yok ki orada. Mühim olan nefisle, gözüyle, kulağıyla, eliyle, neyle niyet ederse etsin mümin. Allah için, cennetini ummak için müminin kıbleye dönüp dönmediği, bu parayı bu çocuğa niye verdiği, hacca niye gittiği, Niye cihad ettiği, niye kitabı açıp okuduğu sorularının cevabını melekler nasıl kaydettiyse önemli olan budur. Melekler bunu Allah'ın rızası için yaptı, bu kitabı Allah'ın rızası için okudu desinler de... ...o kalbiyle değil ayağıyla niyet etsin, gözüyle niyet etsin. Bunlar takınılacak şeyler değil. Ama bunun üzerinde yoğun felsefe yapılmıştır. Bu felsefeyi de bilmiş olalım diye bir tür vakit zayiatına benzer bir şey yaptık. Yani niyetini nereyle yaparsa yapsın insan bu namazı kılıp kılmadığından Allah için yapıp yapmadığından bu kitabı Allah rızası için okuyup okumadığını Allah soracak. Yani hesabı insan verecek. Niyeti neyle yaptığında çok da önemli değil. Şimdi burada bu <gülüyor> Niyet kalpledir dedik. Dolayısıyla önümüze niyet nasıl yapılır? Diye bir soru çıkacak. Ee, birinci şekilde niyeti e, kalpte yerleşmemiş şekilde dille yapmak. Nasıl olabilir böyle bir niyet? Yani şu anda bir mümin Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya diye niyet ediyor. Dil böyle söylüyor. O esnada da kalbinde de mesela e, evdeki tenceredeki yemeğin pişip pişmediği ile ilgili bir düşünce var. Mesela o niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya derken. Niyet ettim öyle kelimesinde durdurulup niye burada duruyorsun sen diye sorulduğunda şey ee, öyleye gelmiştim diyorsa kalp o ortamda değil deme kalp başka bir ortamda çünkü niye burada duruyorsun bu seccadenin başında ne işin var dendiğinde anında öğle namazının farzını kılmak için bu seccadenin başındayım dese kalple dil aynı pozisyonu konuşuyorlar demek ki. Kalp başka bir alemde iken dilin niyet ettim Allah rızası için filanca işi yapmaya şeklindeki sözü fukahanın ittifakı ile niyet değildir. Böyle bir niyet geçerli değildir. Demek ki birinci pozisyon kalp başka tarafta dil niyette. Bunu biz namaz için söyledik ama e, bunu herhangi bir şekilde zekata da uyarlayabiliriz. Niyetin geçerli olduğu ibadet olan ne varsa onun için bu kural geçerlidir ikinci pozisyon niyet ediyor bu niyeti diliyle söylüyor kalpte dilin söylediği ortamda aynı yani kalple dil arasında uyum var namazdan yine örnek verelim öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim diyor. Kalpte o esnada öğle namazının farzını düşünüyor zaten. Bu niyet muteber niyettir. Sadece burada önemli bir nokta var. Fukaha esas olan muteber dediğimiz esas olan kalpteki pozisyondur. Dildeki pozisyon önemli değildir demişlerdi. Bir türde Fukaha dildeki e, tekrarı önemsememişlerdir de diyebiliriz. Mesela yatsı namazını kılmak için camiye gitmiş bir Müslüman. "Hey, nere geldin?" diye sorulur. "Yatsının farzını kılmaya geldim." diyor. Tamam. Geliş zaten kap karanlık yollardan geliyor. Yatsıya geldiği belli. Niyet ediyor ya Rabbi niyet ettim senin rızan için öğlen namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Dil öğle diyor. Ama ne yapıyorsun bu camide din? yatsının farzını kılıyorum diyor. Bu öğle demiş, kindi demiş, bayram namazı demiş namaz açısından hiçbir zararı yok. Neden zararı yok? Çünkü niyette kalbin hangi ortamda olduğu önemli. Müslümanın dilinin tekrar ettiği şey önemli değildir. Üçüncü pozisyon kalp tek başına niyet ediyor. Bunun dışında dil veya herhangi bir organda hareket yok. Ama kalp ne yaptığını biliyor. Bu hususta kalbin niyeti umre ve Hac ihramına niyet ederken inşallah hac ve umre ile ilgili fıkıh malumatını öğrenirken bunun ne olduğunu anlayacağız. Hac ve umre ihramına niyet ederken telbiyenin lebeyk Allahümme lebeyk lebeyke la şerike leke şeklindeki telbiyenin dille tekrar edilmesi de şarttır. Bunun dışındaki ibadetlerde e, niyet e, şart dille söylenmesi şart değildir gerekli değildir diye bir tembihat yapabiliriz niyetin yeri ile ilgili bu değerlendirmeden sonra niyetin şartları diye bir başlık açacağız ne demek şartlar daha önce namazda şart kelimesini görmüştük bir şeyin ön koşulları demek. Bir şeyin ön koşulları. Her şeyin bir iç koşulları vardır, bir de ön koşulları vardır. İç koşulları nedir? Namazın secdesi, kıraati iç şartlarıdır. Abdest dış şartlarından, dış koşullarındandır, ön koşullarıdır. Eğer abdest yoksa namazın Tamiri filan mümkün değildir. Neden? Abdesti olmadıkça bir insan namaza girmiş sayılmıyor. Namaz yok sayılıyor. Ama Fatiha'yı şöyle mi okusun, böyle mi okusun diye bir tamir söz konusu olabilir. Neden? Çünkü e, Fatiha namazın iç şartıdır. Namazın iç şartında düzeltme yapılabilir. Zaten namazdasın sen. Ama abdest yoksa namaza girmedin ki nesini düzelteceksin denir. Niyetinde kendine göre şartları vardır. <gülüyor> Bu şartlar niyetin <gülüyor> İslami ya da fıkıh kaidesi açısından e, niyet olup olmadığını gösterir. Bunun birincisi İslam'dır. Çünkü Niyet ibadetle ilgilidir. Müslüman olmayanın e, İslamlığı olmayanın i, ibadet yapması söz konusu olmayacağından kafir niyet etse de etmese de o niyet hükmü taşımaz yaptığı şey. İkinci olarak da mümeyyiz olmak gerekir. Mümeyyiz daha önce e, taharet bölümünde de Geçmiştim. Ümeyiz iyi, iyi, kötüyü, karı, zararı ayrı edecek yaşa gelmiş çocuk demektir. Bunu fukahanın şöyle çok net bir rakamı yok bu konuda ama ortalama 7 yaştan yukarısı diyebiliriz. Bazı çocuklar mesela 8 yaşındadır ama annesiyle babasının arasındaki kadınlık erkeklik farkını çok iyi anlıyordur. Kandırıp cebindeki paradan bir kuruş alamıyorsundur. Bazı çocuk da 9-10 yaşına gelmiştir. Bu parayı ver ben tutayım diyorsun alıyor. Annen mi büyük evde baban mı büyük diyorsun. Bilmiyorum babam daha şişman diyor. Yani büyüklük kavramının neye geleceğine, kadın erkek nedir anlamıyor. Mümeyyiz değil bu çocuk. Yani Blue çağına gelince bali oldu diyeceğiz. Ama bali Olmadan önce bulu çağı öncesi olgunlaşmaya mümeyyiz çocuk diyoruz. Mümeyyiz olmayan bir çocuğun e, niyet etmesinin de değeri yoktur. O sözlü niyet yapar. Yani <gülüyor> iradesini biraz önce saydığımız altı basamak üzerinden yapması mümkün olmadığından e, niyet etmesi söz konusu değildir. Üçüncü şarttı. Niyet edildiğinde e, neye niyet edildiği bilinmelidir. Namaza diye bir niyet olmaz. Ne namazına? Namazın çeşitleri var. Bir şey kılıyorum. Kılacağımız şeye niyet ettim diye bir ibalet olmaz. Ayrıntısının bilinmesi gerekiyor. Yani niyet eden şahıs tarafından. Ve dördüncü şart olarak da eee <gülüyor> Niyet edildiği zaman o niyete aykırı bir düşünce peşinden gelmemesi lazım. Bu nasıl olabilir? Mesela namaza niyet ediyor. Namazın şartlarından biri kıbleye dönmektir. Namazın içinde de geri dönmeyi düşünüyor. Kıbleye ters dönmeyi düşünüyor. Niyet devam ediyor ama Niyeti bozan bir iş yapıyor bu arada. Niyeti bozan bir işi bilerek yapınca da o niyetten kaynaklanan ibadet namazsa mesela namazda bozulmuş oluyor. Burada bir şeye değinmemizde fayda var. <gülüyor> mümeyiz çocuk dedik niyetin şartlarından biridir. Ee, mümeyiz çocuk ibadet niyetine ehildir. Ama temyiz çağından önce çocuğun, mesela 5 yaşında bir çocuğun ibadeti için ne diyeceğiz? Cevap olarak diyeceğiz ki, mümeyyiz olmayan çocuğun niyeti sahih değil ama yaptığı ibadet sahihtir. Sadece e, hac yaparsa küçük çocuk, e, bu hac ibadeti yaparsa e, Caiz midir? İbadet olarak caizse de üzerinden haç görevi düşmez denmiştir. Neden? Çünkü insan ibadeti kendi düşüncesiyle yapmalıdır. Yani bir baba çocuğunu kucağına alıp tavaf ettiriyor. Çocuk için o eğlence değişik bir şekilde kalabalık bir yerde dönüyoruz duruyoruz diye ee, çocuk mutlu okuyor. Ee, ama döndüğünde çocuk geri döndüğünde neredeydin? İşte çok büyük bir yerdeydik. Büyük bir camide namaza gittik diyor. Haccın ne olduğunu bilmiyor. Mümeyyiz çocuk ise kendisi niyet ederek sevabı anlatılıyor. İşte böyle büyük bir ibadettir deniyor. Hatta akil çocuk bali çocuk diye de şart koşan fakihler vardır. Yani çocuk akil bali olduğu zaman hacca gitmeli. Tabi bunu özellikle hac diye niye açtık? Çünkü <gülüyor> haccın dışındaki ibadetler zaten her sene Ramazan ayı geliyor, her gün namaz geliyor, bali olunca zaten o ibadetleri yapacak. Ama e, hac ömürde bir defalık bir ibadettir. Bu çocuk da 5 yaşındayken babası götürdü, yaptırdı haccı. 30 yaşındayken de çocuk servet sahibi oldu. Hac yeniden farz olacak mı, olmayacak mı bir tartışma konusu olduğundan Dolayısıyla <gülüyor> bunu söylemek ihtiyacı hissediyoruz. Bu niyet edilen şeyin ayrıntısıyla ilgili de e, bir iki hususu e, de, değinmemizde fayda var. Bir ibadete niyet ederken o ibadetin yapılmasına niyet edildiği gibi Nesine niyet edildiğine de niyet edilmesi gerekiyor. Mesela namaza niyet etmek gerekiyor. Bir de namazın tayin edilmesi gerekiyor. Öyle mi, kindi mi, akşam mı, buna da farz mı diye niyet etmek gerekiyor. Tayin etmediğimiz zaman karambolde bir niyet yapmış oluruz. E bu sıkıntı karambolde niyet olmaz. Niyetin e, tayin edilmesi gerekiyor. Oruçta mesela e, bir oruza niyet ettim. Öyle değil. Öyle değil. Bir oruca değil. Ramazan orucu mu? Kaza orucu mu? E, nezir adak orucu mu? Veya e, nafile orucumu Hangisine olduğuna niyet etmek gerekiyor? Sadece burada e, <gülüyor> şöyle bir <gülüyor> e, ayrıntıyı değinelim. Şimdi e, Namazlarda, namazların başlarındaki ve arkalarında sonlarındaki ravatip sünnet dediğimiz sünnetler, teravih namazı gibi sünnet namazlara Allah rızası için namaz kılmaya niyet etmek yeterlidir. Çünkü bunlar farz namazlar değildir, yani zimmette borç namaz değildir bunlar. Borç bir namaz, çünkü farz borç bir namazdır. Hangi borcunu ödüyorsun? Ahmet'e de borcun var. Ali'ye de Mehmet'e de var. Hangisinin borcunu ödüyorsun? Ortaya borç ödüyorum diye para atılmayacağı gibi farz namazında hangisini yaptığımıza kalp karar vermeli. Ama nafile namazlar genelde birbirlerinin yerine durur namazlar olduğu için Allah rızası için namaza niyet etmek, sünnete ittiba etmek için namaza niyet etmek bu saydığımız nafile namazlarda niyeti yeterlidir. Bir ayrıntı daha bu neye niyet ettiğimiz konusunda namazda imama uyanın, imama uyduğuna niyet etmesi lazım. Aksi takdirde mesela bir camide öğle namazı kılınıyor. Evet. Orada yanı başında da sünneti kılıyordu adam. Namaz bitince ikisi de aynı namazı bitirmiş olmazlar. Bir bağlantı kurulması lazım. İmamla cemaatte ona uyan herkesin arasında bir bağlantı kurulmuş olması lazım. Aynı şekilde imam da zaten imam olduğuna karar vermiş olacak. Ee, burada bir ayrıntıyı e, özellikle tespit etmemiz gerekiyor. Özellikle Hanefi fukasının vurgulamasında imam kadın cemaat varsa kadın cemaatin de kendisine uyduğuna onların imamı olduğuna niyet etmesi lazım. E, bu fukanın kendine göre bir gerekçesi var ama biz bu ayrıntıya girmeyelim. Ee, i̇mam aynı namazı kılarken arkasındaki kadınları da imamı olarak, yani onların imamı olarak e, niyet etmemesi halinde namazda sıkıntı çıkar. Kadınlar açısından. Burada bir e, fıkra gibi bir şey duydum. E, geçen sene bir büyük camide Hoca Efendi anlattı namaz kılıyormuş. Teravide herhalde genç kızlar da caminin mahfilinde namaz kılıyorlar. Ya 3 rekat 4 rekat kıldık susmuyorlar. Bir selamda ikaz etmiş. Hanımefendiler lütfen susun. Huzurumuz kaçıyor demiş. öbür selamda gene susmamışlar. Kalkmış ayağa. Hey, mücadde namaz kılan kadınlar size niyet etmiyorum ona göre ister kılın ister kılmayın siz niyetimde yoksunuz demiş sonra ne yaptın dedim bilmiyorum gene onlar kıldılar devam ettiler dedi. yani tabi bu imamın yaptığı artık herhalde sopayı alıp canlarına girmek yerine böyle bir şey yaptı adamcaz ama bu içtihada göre ben size niyet etmedim demesi o kadınların hiçbirinin namazının olmaması anlamına geliyor biz kıldık oldu e ona bir şey demem tabii o kıldı olduğunu bilmem ama fıkıha göre imam ben size niyet etmedim yani siz yoksunuz arkamda şeklinde bir yorum yapmışım. <gülüyor> Yine dört e, şarttan e, bir tanesi bu niyetin mesela namaza niyet ediyoruz hacceni oruca niyet ediyoruz ibadetin bitimine kadar devam etmesi lazım yani bir niyet ibadetin elektrik akımı gibidir ortasında kesilmesi halinde ibadet biter böyle bir şey olur mu olmaz elbette ama e, mesela namaz teravih namazında hesap edelim 20 rekat kılınıyor. En baştaki niyetin sona kadar devam etmesi lazım. Arada abdesti bozulan birisi, niyeti otomatik kesildi çünkü niyetin ibadetle ilgili şartı kesildi. Gidip abdest alıp gelip yeniden niyetli olması lazım. Veya selam arasında konuşan birisi bardak alıp su içen işte başörtüsünü çıkarıp bağlayan, sarığını çıkarıp bağlayan birisi Niyeti namaz bitirmek olan birisinin yapmaması gereken bir iş olduğu için yaptığı şey, yani mesela gidiyor sürahiden su doldurup içiyor terledi. Namaz içinde bu yapılmaz. Namaz kılmaya niyet etmiş birisinin sürahiyi alıp su doldurması niyeti bozduğunu gösteriyor. O teravihin 10. rekatındaki selamda bunu yaptıysa, 11. rekata kalktığında yeniden niyet etmesi lazım. Veya dünya kelamı olan bir şey konuştu diyelim. Böyle bir pozisyon olduysa. Ee, yoksa durup dururken insan elbette başladığı ibadetin niyetini bozmaz. Ama böyle bir sıkıntı olabilir mi? Olursa niyet yeniden yapılacak demektir. Niyetle ilgili... <gülüyor> Ee, hususlardan bir tanesi de daha önce de ibadetlerde vekalet dersinde de işlemiştik bir Müslüman kendi yaptığı bir ibadeti diğer bir Müslüman'a sevap olarak bağışlayabilir mi? Eli Sünnet uleması yani eli Sünnet hadisi şerifi esas alan, ashab-ı kiramı önder alan grup demek. ehl sünnet bu demek. Yoksa herkes Müslüman ama kimi bir filozofu örnek almış, kimi kendi kafasındaki bir e, düşünceyi örnek almış. ehl sünnet demek, hadisi şerifleri kanun görüyor, ashab-ı kiramı da önder görüyor. ehl sünnetin şerifi görüşüne göre büyük bölümünün çok büyük böyle %98 gibi denebilecek bölümüne göre namaz, oruç hac, sadaka, Kur'an okuma kurban kesme ve benzeri bütün farz, nafile namazlardan oluşan e, sevapları filan müminin ruhu için hediye edebilir. Sadece İbni Abid'in rahmetullahi hanefi fakiidir Farz namazları buna katmamak gibi bir düşüncesi var. Farz namazları için yani nafile ibadetler bağışlanabilir. Farzlar boştur zaten. Sen kendin ondan kurtuluyorsun düşünmüştür. O zaman şöyle diyelim. Herhangi bir nafile ibadet hangi ibadet nafile olarak yapılıyorsa o ibadetin oluşturduğu sevap bir mümine bağışlanır. Bunu daha önce böyle dedikten sonra demiştik ki, ticari olmamak şartıyla, ticari olan bir e, ibadet, zaten sevap oluşturmaz ki, o sevap filancaya bağışlansın veya bağışlanmasın. Ticaretle neyi kastediyoruz? İki türlü e, Kur'an okunur veya namaz kılınır veya hac yapılır. Birincisi bir mümin e, oturur Bakara sureyi celilesini okur sonra da Rabbim bu Bakara suresinden elde ettiğim sevabı annemin hanesine yaz Rabbi diye niyaz eder. Allah için Bakara suresi okudu. Ondan bir sevap kazandı. Onun annesine bağışladı. Başka bir de Bakara suresi okuyabilen birini çağırdı. Gelsene buraya dedi. Annem için bir Bakara suresi oku. Okudu. Çıkardı harçlığını verdi. Bu ibadeti ticaret niyetiyle yapmaktı. Bundan ne kadar sevap elde edilebilir? O zaman zenginler çok rahat bir şekilde parayla ibadet satın alsınlar. Uhu, fakirleri değil, peygamberleri bile geçerler herhalde o zaman. Böyle bir mantıksızlık olmaz. Onun için diyoruz ki, ticari olmayan, sadece Allah için yapılan, riya kokmayan ve zorla yapılmayan bir ibadetten sevap olur. Zorladan örnek verelim. Mesela bir evin dedesi öldü tuttu baba kendisi Yasin'i şerif okuyacak. Küçük çocuklarında hadi hadi gelin gelin. Dedemiz için Yasin okuyor. Çocuklarında oyun saati ve bir soru. Gel buraya. Hadi bakayım. dedi Topladı çocukları. Hadi herkes dedesi için Yasin okuyor. Bu ne kadar Yasin'in azametini ifade eder. Çocuk da öyle. Eri büğrü okuyor numarası yapıp okudu. 40 Yasin okuduk dedemiz için diye de bir tören yaptılar. Kendimiz yaptı kendimiz pişirdik kendimiz yedik oldu bu ibadetler çünkü biraz önce ne dedik biz mümeyiz olmayan çocuğun da yaptığı var mı yok mu diyorsun ibadet irade ister önce ilim sonra gaye bu çocuğun böyle bir gayesi var mı niyet etmek gayesi yok bu çocukta bir e, etken yani Allah'ın muhabbeti Allah korkusu diye bir şey var mı babası tembih etmiş gelmiş musafı açmış okuyor orada e bu çocuğun bir meyil, Allah rızasına meyil etmek veya bu çocuğun bir iradesi, kendisi arzu ederek, planlayarak yapması gibi bir şey yok. Yani çocukta niyet oluşmuyor ki ibadet oluşsun. Ama aynı mümeyyiz çocuk, babası demeden, dedesinin arkasından ayıt dedeciğim bana hediyeler alırdı diye gözleşiyle yaşıyla ee, yarabbi, Dedemi bağışla dese belki o çocuğun sebebiyle Allah mağfiret eder. Yani cebren yaptırılan bir şey başka. Müminin samimi mümince duygularıyla bir ibadet yapıp bundan hasıl olan sevabı olduysa inşallah <gülüyor> hasıl olan sevabı filanca dostuna filanca mümine hibe etmesi başka bir şey. Bir başka bir başlık niyetle ilgili şimdi niyetin ne kadar etki ettiğine ve niyetin ibaleti ne hale getirdiğine bakıyoruz. Biz e, aybaşı halindeki kadınların veya lohusa halindeki kanaması bitmemiş kadınların Kur'an okuması ile ilgili meseleleri hayızla ilgili konularda konuştuğumuz zaman ne demiştik? Kur'an okumaları haramdır demiştik. Ama ama tilavet niyeti dışındaki bir niyetle okuyabilirler. Dua niyetiyle okuyabilirler demiştik. Ayiz konularına döndüğünüzde orada geçmişti bu mesele. Bu ne demek oluyor? Yani Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Fatiha'ya Kur'an okumak için başladığın zaman Kur'an oluyor bu. Kur'an okumak haram, cünübe, hayızlıya, lohusaya haram, okuyamıyor. Ben bunu çocuğumu emzireceğim, çocuğum rahatsızlandı, cin çarpmasın diye okuyorum dediği zaman o Kur'an olmuyor. Bir dua kitapçığı haline geliyor, bu sefer okuyabiliyorsun. Burada hayızlı kadının, lohusa kadının Kur'an okuması ile ilgili ayrıntıdan çok bir niyetin elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, dille söylenmiyor. Kalpteki bir maksadın Kur'an'ı büyük bir ibadet olmaktan normal bir duaya düşmeye veya başka bir şeye çıkmaya nasıl etkilediğini görüyoruz. Durum böyleyken evden çıkarken verilecek zarfları almak için bin hatim okusa insanlar nasıl Kur'an olacak bundan da o Kur'an'ın sevabı o evden ölmüş birisine bağışlanacak. Onun için bir annenin ölümünden sonra, bir mümin kardeşin ölümünden, bir hocanın vefatından sonra yarım İhlas suresi, kulhu Allahu ahd, Allahu samed. Sonra da ağladı, okuyamadı gerisini. Bunları Rabbim sen işte babama, anneme, hocama, kardeşime kabul buyur. Dese belki de öbür ticari boyutla yapılmış bin Kur'an hatminden daha değerli Allah katında. Allah için kalpten samimi gelen ve gözden yaş akıtan bir kelimesi Kur'an'ın ticarete alet edilmiş, teganniye alet edilmiş, bağırıp çağrılan ama meleklerin alaka göstermediği yüzlerce Kur'an hatminden daha değerli. Nereden anlıyoruz bunu? Şu niyetin nasıl her şeyi alabora ettiğine dair Kurallardan anlıyoruz. Bir niyet koca Kur'an'ı tilavet olmaktan çıkarıp Loğus'a kadının, aybaşı halindeki kadının okuyabileceği şey haline getiriyor. Aynı Kur'an, aynı ayetler, aynı insan okuyor. Ama birinde Allah'ın kitabını okumak niyetiyle okuyor. Okuyamazsın, aybaşısın diyor. lohusasın sakın okuma diyor. Cünüpsün sakın okuma diyor. Öbüründe yoğun. Ben sabah dualarımı okumasam canım sıkılıyor. Cin çarpar bence o zaman oku. İstediğin kadar oku. Ne olmuş oluyor? Kur'an seviyesinden düşmüş dua seviyesi. Dua da yasak değil. Bu örnek sadece bu örnek niyetin ne demek olduğunu göstermesi için yeterli bir örnektir. Allah fukuhamıza rahmet eylesin. Bunu nasıl böyle titiz titiz bir şekilde <gülüyor> araştırıp önümüze Getiriyorlar. <gülüyor> Aynı şekilde bir Müslüman milyonlarca e, birim değeri olan zekat verebilir. Ama niyet bunları zekat yapacak. Aks takte sadaka vermiş olur. Sırt bunun için mesela Ahmet Mehmet'e Bin lira borç verdi. Sonra bu ne zaman oldu? Bir Ramazan'da oldu diyelim. 5 Ramazan'da Ahmede geldi Mehmet dedi ki: "Ağabey, senden aldığım parayı bana zekatına saysan. Ödeyemeyeceğim herhalde ben bunu." "Tamam, zekatım olsun." diyemez. Sadaka olur ama zekat ol. Niye? Çünkü zekat Arz bir ibadettir. Elden çıkıp öbür ele konurkenki niyeti değişmez bir daha. Ben öğle namazı diye niyet ettim. Üçüncü rekatta bunu kindiye sayayım diyebilir miyim? Yani namazın içinde üçüncü rekattayken bunu kindi olsun ya. Ben öğle kılmıştım ama kindi niyetini olsun. Değişim yok bir daha. Ne dedik? Başından sonuna kadar niyet Devam etmeli bir ibadette. Zekat da öbür adamın eline konurken borçtu. Geri gelmeyeceği anlaşılınca bari zekat olsun olmaz bir daha. Yani bir niyetle mesela aynı şey kurban ibadeti. Ben kurban kesmeyecektim. Kestim kurbanı. Ondan sonra anlaşıldı ki benim kurban da kesmem gerekiyor. Bari bunu kurbanıma sayayım. Yapamam. Çünkü onu keserken ben Adak diye kestim. veyahutta da hakika kurbanı diye kestim. Ya da çocuklarıma, soframa et alsın diye kestim. Bir daha onu kurbana saydıramam. Bir niyetin fonksiyon gücü bu. Bunu zekatta da e, çok açık bir şekilde görmüş olduk. E, tabii Allah'tan korkan için bu e, gerekli. yani Allah'tan korkmayınca istediğini istediğine sayarsın. Nasıl olsa melekler Suç tutanağı diye bir tutanak tutup göndermiyorlar kimseye. Ama Allah'tan korkan nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bu inceliklere dikkat ediyor. Aynı şeyi oruca uyarlarsak niyeti. Hiçbir şekilde niyetsiz oruç, oruç olmaz. Kesinlikle oruca... Niyet edilecek. Aksi takdirde bunun adına aç kalmak deriz biz. Aç kalmakta ibadet değildir. Niyetin ideal vakti oruçta oruçta niyetin fecrin doğumuna kadardır. Güneşin değil fecrin doğumu. Fecrin doğumu da imsak diye takvimlerde yazıyor. Niyet o zamana kadar yapılır ideal vakit budur. E, niyeti önceden akşamdan da niyet etmek mümkündür. Bu konuda fukaha arasında böyle hafif bir farklı görüşler varsa da e, yani niyet akşamdan e, akşam namazından niyet etmek mümkündür. Bu niyette de dediğimiz gibi zaten savura kalkmak değildir. Ben yarın oruçluyum inşallah diye niyet ettin mi niyettim? Şu kadar ki. Kaza, keffaret, adak, oruçları tekrar ediyorum. Kaza oruçları, keffaret oruçları, adak oruçları. Adak orucu nedir? Yani koç kesmek adanacağı gibi oruçtan da adak yapılabilir. Her ibadetin adağı olur. 20 rekat namaz kalacağım, 3 gün oruç tutacağım diye adak yapılabilir. Bu oruçlar imsaktan önce niyet ister nafile oruçlarda ise bu Ramazan orucunda zaten e, imsaka kadar niyet oluyor. E, nafile oruçlarda ise niyet öğle namazına yarım saat kalana kadar olur. Eğer imsaktan sonra bir şey yenmemişse. Yani bugün sabah 9'da yatağından kalktı. Baktı ki formu yerinde. Hazır imsaktan sonra da bir şey yemedim. Ben bugün oruç tutayım der insan. Bunu da Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir uygulamasından ulema çıkarıyorlar. Evine gelir bazen sabah kahvaltısı diyelim şimdi. Kahvaltı ne kadarsa kahvaltı. Hanımlarına, analarımıza e var mı yiyecek bir şey? Ya Resulallah bir şey yok bugün. Yok. Bir şey yok. E ben o zaman oruç tutayım dermiş. Ama nafilelerde bu. Kazalarda, kefaretlerde böyle yok. Özellikle Hanımlar açısından çok önemli bir konu bu. Neden? Çünkü hanımların e, muhakkak 55 yaşına kadar en azından e, daha önce de olabilir. Her e, Ramazan'da 3 gün, 5 gün, 10 gün eksikleri olur. Dolayısıyla hanımların önce şevval orucu da dahil önce oruç bölümünde bunlar ayrıntılarıyla konuşacağız inşallah. Önce kendilerine ait kazalarını bitirmeleri gerekir. Ama mesela hanımın kazası yok, bitirdiyse kazasını ya da yaz günü dediğimiz menopoz dönemini geçmiş bir durumdaysa o da böyle yapabilir. öyle vaktine bir saat kala hazır bugün hiçbir şey yemedim ben de oruca niyet ettim diye nafile oruca niyet edilebilir. Bilhassa kış günlerinde çok mübarek bir nimettir bu fetva. Zaten övle oldu mu günün üçte ikisi geçmiş oluyor. 2 saat daha sabrediyorsun. Üç saat sonra akşam oluyor. ben Bu zamana kadar tansiyonum çıkmadı. Midem ağırmadı Ben de oruç tutayım diyebilir. Böyle. Ne yapar? Yani doktora gideceğim ben. E, doktorda orucu bozacak bir şey olmazsa ben de oruca niyet ederim. Düşünebilir. Bu, bu açıdan bunlar gerekli. Burada niyetle ilgili en önemli bilmemiz gereken hususlardan birisi de şudur. Mubahlar, mubah işler, bir niyetle ibadete dönüşür. Mesela, bir Müslüman işe giderken, para kazanmak için işe gitse, bu mubahtır. Ne sevaptır, ne günahtır. Fakat, bu, İnfak edecek kadar param olsun ben de Allah için infak edeyim. Çocuklarımın rızkını temin edeyim, Allah bana sevap yazsın diye niyet etse işe gitmesi ibarete dönüşür. Bir insanın evlenme arzusu, erkek olsun, kadın olsun, mubah bir duygudur farz haline gelmediği sürece. Güzel bir eş bulayım, keyfime göre evleneyim dese mübahdır, ne haramdır ne günahtır. İffetimi koruyayım, Allah'ın haramlarına düşmeyeyim diye e, niyet etse otomatik olarak sevaba dönüşür bu. Yani günlük hayata ait bir şey e, ibadeti niyet edebilir, niyet niyetle ibadete dönüşebilir. E, ama bu mubahlar için, mubah olan işler için geçerlidir. Mesela bir erkeğin e, eşine hizmet etmesi, yani eşinin ihtiyaçlarını karşılaması görevidir zaten. Ama eşinin gönlünü alıp bir mümin kadını memnun etmek için onu mağazaya götürüp e, beğen şuradan hadi e, Allah razı olsun senden dese ibadete dönüşür bu. Yahut da işte eşi But seviyor mesela. Tavuk butu seviyor. Eşim bunu seviyor. Allah'ın emaneti bende. Onun adıyla, Allah'ın adıyla nikahladım deyip özellikle kendisi göğüs alacaktı. But alıyor mesela. Bu bir ibadettir. Hadis-i şerifte çok Bukhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte hatta müslüm, müttefakın aleyhtir bu hadis-i şerif. Allah'ın rızasını umarak hanımının Ağzına koyduğun şeyden bile sana ecir vardır diyor hadis-i şerif. Demek ki ibadete dönüşebiliyor. <gülüyor> Bu hususta çapraz bir noktaya çok ciddi bir şekilde vurgulama yapmamız lazım. Niyetler haramı hiçbir şekilde helalleştirmez. Buna iki tane örnek verelim. Özellikle gençler açısından çok önemli bir örnek. Bir tanesi de kadınlar açısından önemli. Ortamı bozmayayım. He he deyip gıybet dinlemek haram olan gıybeti helallaştırmaz. Gönlü olsun zavallının diye niyet olmaz. Niyet haramda kalıp değişikliği yapmaz. Aynı şekilde... Bir erkek genç bir hanıma Allah'ın ne kadar büyük yaratma sanatı varmış işte tefekkürüm gelişsin diye genç bir kıza bakarak e, haramdan kurtulamaz. Niyetim çok temiz işte e, gibi şeytanca şeyler sadece şeytan hilesi e, yani hiçbir şekilde <gülüyor> bunu helallaştırmaz. bir başka e, başlık değerlendirelim. Dünyevi işlerimizi niyet etkiliyor mu? E, ya da şöyle e, diyelim bizim Allah için yapacağımız işlerimiz dünyevi bir gaye ile bulaşınca bozuluyor mu? Bunu biraz daha Türkçeleştirelim. Süte su katınca süt mü o hala? Bunu çok kısa bir özetle e, izah edeyim. Eğer süte Sütün rengini bozacak kadar su katılıyorsa o süt değildir artık. Ancak cihazla ölçülecek kadar katılıyorsa süt kaldırıyorsa o suyu e eh, o idare edilebilir. Özür mü özür dileyerek helallik alınabilir. Yani şöyle düşünelim. Bir kilo sütün 600 gramının su olduğunu düşünelim. O süt katılmış sudur. Dolayısıyla onu süt diye adlandıramayız. Ama bir kilo süt 50 gram suyu kaldırır mı? Kaldırır. Hatta bu anlaşılmaz bir, bir daha kaynayınca anlaşılır. Suyu buharlaşır çıkar ondan öyle anlaşılır. Allah için yapılan ibadetler ne kadar riya kaldırır? Ne kadar dünyevi maksat kaldırır? Hac ibadeti mesela ne kadar ticaret kaldırır? Ne kadar riya kaldırır? Bunun ölçümü budur. Bir Müslüman bir iş yapıyor. Yaptığı işte mesela camiye gidiyor. Giderken ee, zaten bakkaldan da ekmek alacaktım, namaza gideyim, ekmek de alırım diyor. Evde de kılacaktı ama, madem ekmek ihtiyacı var, namaza da çıkayım diyor. Ekmek burada %5 etkiliyor onu. Asas kahve namaz zaten. Ama cenaze namazı kılınacak, üşüyor, gitmeye niyeti yok. Ya şimdi gitmesem, adamlar diyecek ki, kavgalı niye gelmedin? Aslında gitmemek niyetinde mecburen gidiyor. %90'ı gitmesem aile kavgası olur. Küserler. Bu süt kayboldu gitti. Su oldu hep bu. Bütün ibadetler için bu kuralı kullanabiliriz. Ne kadar katkı. Öz Allah rızasıdır niyette. Ne demiştik? E, niyet bir ibadetin ibadet oluşunun ölçüsüdür. İhlas da niyetin ne kadar Allah için olduğunun ölçüsüdür. Katık oranı kadar sorun var ortada demektir. Bunu kim bilebilir? Kul bilir sadece. Allah da murakabe ediyor zaten. Dışarıdan bilinmez. Bu haccı orada ticaret yapmak için mi? Hurma getirip satmak için mi yaptı? Allah için yaptı ama gitmişken de bir elli kilo hurma getireyim mi düşündü? Bunu Allah bilir. Bir de onu yapan bilir. Eğer yoğunluk suda ise süt gitti. Yoğunluk sütte ise inşallah sütümüz duruyordur kaynayınca. İstiğfar, yani kaynamak ne demek? İstiğfar, tövbe, daha iyisini yaparak biiznillahi teala bundan kurtulmak mümkündür.